Velhamdülillah ve salatu ve salamu ala rasulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi içinde yetişen ashab-ı kiram öyle bir tefekküre erişti ki insan vücudunun bir damla sudan, kuşun ufak bir yumurtadan, ağacın meyvelerin yok denecek kadar küçücük bir çekirdekten meydana gelişleri ve daha birçok şey üzerine derin tefekkür etmeye başladılar. Güneşi, küçük bir aynada seyreder gibi, Allah Resulü'nün haliyle hallenme gayeleri oldu. Bugün olduğu gibi, aşırı tüketim, lüks, gösteriş, sahabi çevresinin ve toplumun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın, bu nefsin konağının mezar olacağı hepsinde telakki oldu. Sahabi nesli hep şunu sordu. Acaba Allah Celle Celaluhu bizden ne ister? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl görmek ister? İşte hayatları hep böyle devam etti. O sahabi nesliyle çağlar, Zamanlar şekillendi. İnsanlığa bir asr-ı saadet ikram edildi. Şimdi, bugün sorumuz şu. Efendimizin gönlünde ne vardı? Bugün, bizim gönlümüzde ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde, Hidayet mahrumlarını ebedi kurtuluşa kavuşmasının derdi vardı. Onun için, Sahabelerini Çin'e gönderdi, Semerkand'a gönderdi, Afrika'ya gönderdi, herkese seferber etti. Çünkü insanları kurtuluşa, hidayete kavuşturması gerekiyordu. Derdi buydu. Ne vardı başka? Hidayetle şereflenmiş, fakat henüz takvalı bir hayata erişememiş Müslümanları, irşad etme gayreti vardı. Daha ne vardı? Dertlilerin derdine derman olabilme azmi vardı. Özellikle garipler, kimsesizler, mağdurlar, hastalar, yoksullara kol kanat gerilmeliydi. Böyle mesuliyetleri vardı. Gözü yaşlı mazlumlar, çaresiz yaşlılar, himayesiz dullar, sahipsiz yetimler, çilere ızdıraplar altında inleyen, kanadı kırıklara, bir teselli kaynağı olma cehdi, azmi vardı. Bugün, kendisini, sallallahu aleyhi ve sellem, insani vasıflarını, özlediğimiz, beklediğimiz, hayallerimizde canlandırdığımız, peygamber algısını, sallallahu aleyhi ve sellem, daha yakından, hissetmeye çalışacağız bu cihan kendisi gibi müstesna bir gönlü hiçbir zaman görmedi şu yerler ve şu gökler onun gibi muhteşem bir gönle şahit olmadı o bir rahmetti başlı başına enbiya suresinin 107. ayetinde buyrulduğu gibi Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Velhasıl bu cihan, öylesine şahit olmadı, olmayacak da. Bugün kendimizi muhasebe etme durumundayız. Acaba ibadet ve yaptıklarımız ettiklerimizde, Efendimizle ne kadar beraberliğimiz var? Gönlümüzde, ''Yaptığımız ettiklerimizde, davranışlarımızda acaba ne kadar benziyorum kendisine? Neden? Dostluk aynı zamanda beraberliktir. Herkes sevdiğini söylüyor. Sevmenin seviyesi, sevenin sevilendeki haller ile hallenmesi değil midir? Yani örnek alması değil midir? Ona hayran olması değil midir?'' Bugün o zaman şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sevdiğimizi anlatırsak anlatalım, bunun en önemli yapı taşı sünnete olan yakınlığımızdır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Unutmayalım kardeşlerim, bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyabilirsek, yarın mahşerde de o bizi tanıyacak. havuz kenarında bizi kabul edecek. Gönlümüz, kendisini görecek kıvamda olursa, belki o da bize nazar edecek. Onu duyacağız ve dinleyeceğiz. Ama ne zaman, bugün kendisine kulak verirsek, o da bizi, ihsanıyla abad edecek. Demek ki bugün onun sesini sallallahu aleyhi ve sellem duymak için 14 asır geçmiş imkanımız yok demeyeceğiz. Hadis-i şerifler önümde onlar da sanki konuşur gibi bana yön verecek. Bugün ibadetlerimiz ahlakımız acaba Allah Resulüne benzeyebilme gayretimiz ne durumdadır? Kendisi buyuruyor ki, İnsanların ve cinlerin isyankarları hariç, bütün mahlukat beni tanır. Yine, Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyurdu. Peki bu nasıl bir sevgidir? Bugün de, Sokağa çıksak, bin kişiye sorsak, belki bininde de Müslümanlardan bahsediyorum, çok sevdiğimizi söyleyeceğiz. Nasıl bir şey bu? O tarafını bilemiyoruz. Uhud nasıl seviyordu? Onu bilemiyoruz. O taraf bizim için bir meçhul. Uhud'da ona bakarsanız bir yeşillik yok. Fakat nasıl bir muhabbet çıkmış? Biz bugün sevgimizin ispatında neredeyiz ona bakmalıyız. İnsan bazen utanıyor. Bir kütüğün ağlayışı, Uhud dağının kendisini gördüğünde duyduğunda titreyişi ve şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'deydik. Beraberce, Mekke'nin bazı yerlerine giderdik, dağların, ağaçların arasından geçerken, ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlaşsın, bir ağaca veya dağa, bütün dağlar, ağaçlar başlıyordu, ''Esselamu aleyke ya Resulallah'' diye. Bu Tirmizi'de geçiyor. Kim rivayet ediyor? Hazreti Ali radıyallahu an ya insan utanıyor bazen. Bir kütük kadar olamadım. Şu dağın, taşın hareketlerini gördükten sonra bir taş kadar olamadım. Hatta örnek de verilir değil mi? Taş bile bazen yarılır, içinden pınar fışkırır. Bazılarının gönülleri o kayadan daha kaya. O taştan daha taş gerçekten. Şimdi kendisinin elbette birbirinden değerli örnekleri var. Bu radyo programımızda sizlerle paylaşmak istediğim beş madde yani beş özelliği buyurun şöyle özümsemeye çalışalım. Merhamet diyoruz. Değerli kardeşlerim Mekke fethinden sonra yanına biri geliyor. Mekke fethinin ne önemi var? Şöyle, Mekke yurduydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ne işkenceler gördü sahabeler. Öldürüldüler, Yaralandılar, Örselendiler, Siz şöylesiniz, Böylesiniz diye hakaretler, Hakaretleri getirdi. Ve Medine'ye göç ettiler. Onun öncesinde, Habeşistan'a vesaire. Daha sonra, öz yurtlarından, vatanlarından ayrı kalan Müslümanlar, Mekke'ye gelmişti seneler sonra ve Mekke fethedildi. Neden titriyordu? Çünkü öyle kötülük yapmışlardı ki Müslümanlara, eyvah dediler. Medine'den gelenler bizi sağ bırakmaz, çünkü biz onların annelerine, babalarına öyle şeyler yaptık ki, imkanı yok. O yüzden o kişi titriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, titreme dedi. Çıt yok etrafta. Herkes, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve vereceği kararı bekliyor. Ben hükümdar değilim. Ben kral değilim. Ben kuru et yiyen, ''Senin Mekke'deki komşunun yetimiyim.'' buyurdu. Mütevaziydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün yaratılmış insanlara, Allahu Teala'nın şefkat nazarıyla bakardı. Bir örnek vereyim. Karınca yuvası gördü, karınca yuvasının etrafı yanmış, Karınca yuvalarının hafif bir tümseyi olur. Belki görenleriniz vardır. Etrafı yanmış. Buyurdu ki, Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var? Bir başka örnek. Deve üzerinde sohbet eden insanlar gördü. Ne buyurdu? Yere inin, yerde sohbet edin. Yani boşu boşuna deveye binip de neden ona ağırlık veriyorsun? Yine Mekke'nin fethine gidilecek. Yolda dişi bir köpek gördü. Birkaç yavrusu var. Yavrularını emziriyor. Ordu bir taraftan geçecek. Hayır, hayır dedi. Köpeği, yavruları rahatsız etmeyin. Öbür taraftan geçin. Zekat develerini teslim ederken, verirken de ne dedi? Bakın, bunların üzerinde toz toprak bırakmayın. Bunlar Allah'ın emanetleridir. Bunların sütlerini sağarken, lütfen buraya dikkat edin, tırnaklarınızı kesin buyurdu. Tırnaklar, hayvanın memelerine batmasın. 14 asır önce, bugünün bilim insanları da, zaten değişik bir metotla ne yapıyorlar? Süt sağıyorlar. Ama, Öncesinde bundan 30 sene 40 sene öncesinde elle sağdığında eğer tırnağınız uzunsa bu hem mikrop yapıyor hem hayvana eziyet veriyor hem de o yaranın ilerlemesi ve enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce bunların sütlerini sağarken tırnaklarınızı güzelce kesin. Tırnaklar hayvanın memelerine batmasın diyen, bu nezakette, bu mütevazi hayatta, bu merhamette bir insandı sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir yönü, insanlara güven vermesi. Biliyorsunuz, İslam medeniyetinin güven duygusu çok konuşulur. Her şeyden önce, iman, emn, kökünden türer. Allahu Teala ile kulları arasında kurulan en güçlü bağdır. Neden? Allahu Teala'nın ismi şeriflerine bakalım. Evet, bir tanesi El Mü'min Celle Celaluhu. Yani güvenin kaynağıdır. Varlıkları korku, efendim endişeden emin kılandır. Yarattıklarını güvenli olmalarını sağlayandır. Bu Allahu Teala'nın bir ismi şerifidir. Ve şimdi Cibril'e emine geçtik. Allah'ın çağrısını peygamberlere ulaştıran kim? Cebrail Aleyhisselam. Cibriil Emin deniyor. Bitti mi? Hayır. Bu mesajı insanlara ulaştırmak için Cebrail Aleyhisselam'ın Cibri ile Emin'in getirdiği mesajı insanlara kim ulaştırıyor? Muhammedül Emin Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peki kendisinin o davetine kim icabet ediyor? Mümin. Bakın. El mümin Allahu Teala Celle Celaluhu sonra Cebrail Aleyhisselam'a emirler geliyor. Cibril Emin, Cebrail Aleyhisselam kime veriyor? Muhammedül Emin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve kendisinin davetine icabet edenlerin adı da mümin oluyor. İşte böylece Allahu Teala ile kulları arasında da bir iletişim gerçekleşmiş oluyor. Peki bu ne amaçlı, ne esaslı? Güven esaslı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların baskı altında olmadan kendi iradeleriyle karar vermelerine imkan tanımış hem de 14 asır önce ve bu sayede kendinden emin olan konuşmayı, fikirlerini söylemeyi artık alışkanlık haline getirmiş bir nesil oldu. İki yüzlü insan tipinin yetişmesine mani olmak istiyordu. Çünkü bu toplumsal güveni de mahvediyordu. Kendisini sevmeyenler, hatta düşmanlık edenler bile bugün sizlerle paylaştığım şu ana kadar ve paylaşacağım her şeye kanaat ettiler. Doğrudur dediler. Daha doğrusu tasdik ettiler. Ve birçoğu da Müslüman oldu. Neden? Bugün bile biz küçük tefek problemlerden dolayı on yıldır bizimle beraber olan arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu zaman zaman İhmal ediyoruz. Arkadaşlığımızı bozuyoruz. O kadar önemli ki bir insanın güvenilir olması. Bir örnek verelim. Sümame bin Üsal. Hiret'in 6. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd bölgesine bir birlik göndermiş. Görevi ne? Sümame bin Üsal isimli adamı yakalayacaklar. Yemame halkının önderi bu arada Sümame onu getirecekler. Özel bir ekip gitti. Onlar da başarılı oldu Sümame'yi yaka paça getirdiler ve mescidin direklerinden birine bağladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. İçinden ne geçiriyorsun ey Sümame deyince Sümame ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. İçimdeki hayırdır yani sizin hakkınızda kötü düşünmüyorum, devam etti. Eğer beni öldürürsen, intikamı alınacak birisini öldürmüş olursun. Şayet iyilikte bulunursan bana, iyiliğe şükreden birine iyilikte bulunmuş olursun. Eğer benden mal istiyorsan iste, sana istediğin kadar mal verilecek, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sonraki iki günde yine Sübame'nin yanına geldi, aynı soruyu tekrarladı. Aynı cevabı alınca, Sümame'yi serbest bırakın buyurdu. Bunun üzerine onu, mescidin yanındaki bir hurmalığa bıraktılar. Bakın sonra ne olacak ama. Biraz vakit geçti. Sübame bu hurmalıkta gusletti. Yavaş yavaş mescide geldi ve, şahadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir dedikten sonra Ey Muhammed Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde senin yüzünden daha çok nefret ettiğim bir yüz yoktu. Şimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerden daha sevimli hale geldi. Allah'a yemin olsun ki senin dininden daha çok nefret ettiğim bir din daha yoktu. Ama şimdi senin dinin bütün dinlerden daha çok sevdiğim bir din oldu. Allah'a yemin ederim ki senin bu beldenden, bu şehrinden daha çok nefret ettiğim bir belde yoktu. Şimdi ise senin bu yaşadığın yer belden bana diğer yerlerden daha sevimli geldi. Bir davranış, düşmana dahi davranış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini koyduğu kuralların üzerinde görmeden, kuralları uygulamada kendinden başlıyordu, yakınlarından başlıyordu. Bir görev verileceği zaman, ben bir peygamberim, bu işi yapmam demiyordu. Bizzat aç kaldı, bizzat hendek kazma işinde, Ağır ağır taşları taşıdı. Bizzat Medine'deki mescitte kendisi mübarek elleriyle yardım etti. Hatta etrafındaki sahabeler üzüldüler. Bugün de öyle değil mi? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz hem de yaşını almış bir insan neden gençler dururken iş yapsın ki? Siz şöyle buyurun deriz. Öyle demişler. Hayır, hayır. Ben de sevap kazanmayayım mı? Babında buyurmuş. Kendisi ilk önce uygulardı. Koyduğu kuralları, işte bugün o zamanla bu zaman arasındaki en büyük farkı daha iyi anlıyoruz. Bugün, oğlum sigara içme derken ben sigara içiyorsam, kızım şöyle giyinmelisin derken, annesini farklı şekilde görüyorsa veya arkadaşlar, lütfen biraz dürüst olalım diyen bir müdür, sorumlusu olduğu kişilere bu nakaratları tekrar ederken kendisi sorumsuz oluyorsa, bir faydası olmuyordu. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kurallara ilk önce kendisi uydu. Yakınlarından başladı ve adaletliydi. Kardeşliği, sadakati, merhameti ve ihsanı emrederek o toplumdaki güven duygusunun pekişmesini amaçladı. Tam tersine dedikoduyu, iftirayı, aldatmayı, çifte standardı bugünün tabiriyle, yani adam kayırmayı, ihaneti ve zulmü yasakladı. Bir başkası, güzel söz söyleme ve insanı muhatap alma, dinleme ve anlamaya çalışma kendisiyle beraber revaçtaydı. Bugün iletişim dendiği zaman, aklımıza ilk olarak konuşmak geliyor. İletişim bugünün, en çok konuşulan kelimelerinden bir tanesi. Telekomünikasyon diyoruz. Bu hepimizde var. Neden? Çünkü insanoğlu başkaları tarafından önemsenmeyi ister. Bu yüzden dinlenmekten hoşlanır. Mesela psikologlar, psikiyatrlar, aile danışmanları var. Bu insanlara başvurmamızın nedenlerinden biri, kendisine önemli olduğunu hissettiren iyi bir dinleyiciye ihtiyaç duymamız. O kadar, milyonlarca insanın gidip gelmesindeki en önemli şey budur. İletişim dendiği zaman konuşmak, evet ama iyi bir konuşmanın da iyi bir dinleyici tarafından verilebileceğini de unutmamak lazım. Peki, her konuda örneğimiz olan sallallahu aleyhi ve sellem nasıl konuşurlardı? Bir siyer okuduğunuz zaman bunu çok iyi anlıyorsunuz. Bir örnek, iki örnek değil, yüzden fazla örneği duyunca o sahabe efendimiz geldi şöyle dedi, o bedevi geldi böyle dedi, efendim şu ülkeden şu elçi geldi böyle dedi, kendisine karşı nasıl cevapta bulundu, neler söyledi bunları okuyunca anlıyorsunuz tek bir kapı karşınıza çıkıyor. O da, kendisinin çok iyi bir dinleyici ve hatip olmasıdır. Muhatabını mutlaka dinlerdi. Ona değer verdiğini hissettirirdi. Hatta, hatta, bakın, kendisinden nefret eden insanlara, kendisi de biliyordu, ona bile ölçüsüz davranmadı. Bir gün akrabalarından utbe, Peygamber Efendimiz'in yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ey kardeşimin oğlu sen de biliyorsun ki dedi Kureyş içinde soyca, işte, şeref itibarca bizden üstünsün, hayırlısın. Fakat sen kavminin başına büyük bir felaket getirdin. Bununla onların birliklerini bozdun, akıllarını akılsızlık saydın Onların tanrılarını, dinlerini hep kötüledin. Baba ve atalarından gelen ne varsa geçmiş olan her şeylerini dinsizlikle karaladın. Yoksa sen baban Abdullah'tan, deden Abdülmuttalip'ten daha mı hayırlısın? dedi Utbe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Cevap vermedi. Devam etti Utbe. Eğer dedi, Bunların senden daha hayırlı olduğunu itiraf ediyorsan, ve bunlar senin karaladığın tanrılara taptılar. E eğer sen onlardan daha hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, söyle bu yoldaki sözünü dinleyelim. Araplar arasında rezil olduk. Kureyş'in onurunu kırdın. Sen birbirimize karşı kılıç çekip ayaklanmamızı yok olup gitmemizi mi istiyorsun? Beni dinle dedi. Sana bazı tekliflerde bulunacağım. Belki bunlardan bazısını kabul etmek işine gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lütfen dikkat edin. Hiç kesmedi cümleyi. Kendisine bu söz gelince Söyle ey Velid'in babası seni dinliyorum dedi. Utbe devam etti. Ey kardeşimin oğlu! Senin şu şu şu getirdiğin ve üzerinde direnip durduğun işlerle eğer mal, servet istiyorsan, sana bizimkinden daha çok mal oluncaya kadar mallarımızı toplayalım, kendi aramızda verelim. Eğer bununla aramızda daha büyük şan ve şeref kazanmak istiyorsan, seni kendimize büyük ve ulu tanıyalım. Senden başkasıyla bütün ilişkimizi keselim. Senin emrinden dışarı çıkmayalım. Eğer bununla sen hükümdar olmak istiyorsan, seni kendimize tamam hükümdar yapalım. Şayet bu sana gelen, görüp de üzerinden atmağa gücün yetmediği bir evham, bir büyü, bir hastalıksa, bir şeyler yapalım, tedavi ettirelim. Seni ondan kurtarıncaya kadar, mallarımızı bu yolda harcayalım dedi. Utbenin söyleyecekleri bitti. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sükûnetle, onu dinledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Velid'in babası! Boşaldın. Söyleyeceklerini söyleyip bitirdin mi? Diye sordu Utbe. Evet deyince, Şimdi dikkat edin. İlk cümle. Sen de şimdi beni dinle olur mu? Hitaba bakar mısınız? Utbe de dinliyorum dedi. Dikkatinizi çekti değil mi? Ne kadar sinir olsak da, Karşımızdakine saygı duyuyor olmasak da, beğenmediğimiz bir insan olsa da, eğer karşı karşıyaysak, dinlemek durumundayız. Sonra, bu şekilde, karşımızdakini yermeden, ama bildiğimiz şeyleri de, bir yerlere saklamadan, konuşmayı tercih et, etmemiz gerektiğini öğreniyoruz buradan. Dinliyorum dedi hutbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekti, Fussilet suresini ağır ağır okumaya başladı. Dımam bin de aynı dikkatle dinlemiş, soru sormadaki çekincesini gidererek rahat bir şekilde kendisini ifade etmesine imkan tanımıştı. Buna, bu güzel üsluba şahit olan bir zat var. Sıklıkla kullanıyoruz ismini, ve hadisi şerifleri paylaşıyoruz. Enes, rədiyyallahu. Şöyle anlatıyor o da. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle otururken deve üstünde biri geldi, deve seni mescidin kapısında çökertti, bağladı. Sonra dedi ki aranızda hanginiz Muhammed'tir, sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı arasında dayanmış oturuyordu. İşte, dayanmış olan şu beyaz kimsedir, dedik. Adam, ey Abdülmuttalib'in oğlu, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buyur, seni dinliyorum, buyurdu. Dımam isimli kişi, Ben sana bazı şeyler soracağım ama, Soracağım şeyler pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin, yani, bana sonra kızma demek istedi. Efendimiz aleyhisselam da aklına geleni sor buyurdu. Dımam, senin dedi ve senden öncekilerin Rabbi aşkına söyle, seni bütün insanlığa Allah mı gönderdi? Hazreti Peygamber evet buyurdu. Adam, Allah aşkına söyle, bir gün ve gecede beş vakit namaz kılmayı sana Allah mı emretti? Efendimiz aleyhisselam, ''Allah'ım buna şahittir, evet.'' buyurdu. Adam, ''Allah aşkına söyle, senenin şu şu ayını yani Ramazan ayını kastediyor. Oruçlu geçirmemizi sana Allah mı emretti? Allah'ım buna şahittir, evet.'' buyurdu. Adam, ''Allah aşkına söyle, şu zekatı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı sana Allah mı emretti? Allah'ım buna şahittir, evet.'' buyurdu. Adam ne dedi? Senin getirdiklerine ben iman ettim. Ben gerideki kavminin de elçisiyim. Beni Sa'at kabilesinden Dıman bin Salabe'yim dedi. İyi bir dinleyici olmasının sonucu olarak konuşulanları çok iyi tahlil eder, söylemde yer verilmeyen duyguları konuşma esnasında kullanılan ifadelerden süzmesini bilirdi. Ve Bunlar başına geldi. İyi bir dinleyici olmanın belki de çoğumuz tarafından bilinmeyen bir faydasını da bize hediye etti. Hatta öyle ki aile ilişkilerinde de bu vardı. Ayşe annemiz radıyallahu anha gençti. Tecrübesizdi birçok konuda. Dolayısıyla bazı durumlar yaşanıyordu. Naz makamındaydı. Kendisini çok seviyordu. Ve aile içerisinde yaşanan bir takım cilveler, nazlar, kısa süreli küsgünlükler, buna benzeyen şeyler de oldu. Bir gün, Hazreti Ayşe'ye (radıyallahu anha, Ben buyurdu. Senin bana kızgın olup olmadığını anlıyorum. Nereden anlıyorsunuz deyince Ayşe annemiz, benden hoşnut olduğunda, ''Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun.'' Sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bana kızgın olduğun zaman, İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun.'' Yani, ''Adımı bile anmıyorsun.'' demek istedi. Bunun üzerine Ayşe annemiz, ''Doğru söylüyorsun ey Allah'ın elçisi, Allah'a yemin ederim ki ben, adını dilimde anmazsam bile kalbimde anarım.'' karşılığını verdi. Bu olaylar yaşanmış daha niceleri. Buradan neyi anlıyoruz? Hanımına karşı, ben bir peygamberim, sen bunu nasıl konuşabilirsin? Bana küsmek senin ne haddine? Sen kim oluyorsun? Bana kızgın olmak sana mı kalmış? Cevapları verilmedi. Kendisinin yaratılışı, fıtrattan gelen özelliklerini, yani daha önemlisi, daha kestirmeden söyleyeyim, bir hanıma nasıl davranması gerekiyorsa, tolerans bugünkü tabirle hepsini gösterdi. Aynı zamanda hayatının her alanında da gösterişten uzak bir hayat yaşadığını biliyoruz. Bugün yaşam tarzı dediğimiz şey. Birçoğumuz filmlerde kendisinin hayatının ...anlatıldığı yapım veya romanlarda, siyerlerde bize aktarılan veya izlediklerimizden sonra şöyle bir fikir ediniyoruz. Çöl, iki üç tane çadır, bu çadırın içerisinde işte yaşam malzemeleri var. Hayır, o dönemde de kumaş var, o dönemde de inci var, o dönemde de lüks var bugün gibi, o dönemde de bilmem hangi kumaştan e, yapılan kıyafetler var, o zaman da altın var, şu var, bu var. Bunu niye söyledim? E şimdi yaşam tarzı nasıl olacaktı ki o zaman araba yoktu, uçak yoktu, falan yoktu? O zamanki 14 asır önceki yaşam tarzı neyse onda da bir üst, alt veya orta sınıf vardı. Onu anlatmaya çalıştım. İmkanı olmadığı zaman devlet başkanı olup Zamanın şartlarına göre her türlü imkana kavuştuğu zamanda dahi o sade yaşamını değiştirmedi. İnsanlar, kralların, yöneticilerin nasıl bir hayat yaşadıklarını, maaşlarını, evlerini, kılık kıyafetlerini biliyorlardı. Efendimizin bu sade hayatı onları başlı başına etkiledi. Belki binlerce insan sırf bu yüzden Müslümanlığa geçiş yaptı, kurtuluşu buldu. Zaten kendisi kral peygamber yerine kul peygamber olmayı tercih etmiş, kralların yaşamından uzak bir hayat sürmüş, fakat ona gösterilen, onu da söyleyelim, saygı ve sevgi dünyada da hiçbir krala gösterilmemiştir. Ya. Aynı zamanda evinde ailesinin hizmetinde bir peygamber okuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman zaman elbisesini temizlediği, koyunları sağdığını, elbisesini yamadığını, ayakkabısını tamir ettiğini, çarşıdan alışveriş yaparken öyle krallara davranıldığı gibi kendisine davranılmadığını, davranılmaması gerektiğini söyleyen, ben melik değilim, ancak sizden bir kişiyim diye buyuran bir peygamber görüyoruz. Satın aldığı eşyaları, etrafındakiler ne olur, ne olur, ben taşıyayım, ben taşıyayım dediği zaman, bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur buyuran ve bu şekilde evinin yolunu tutan bir peygamber görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz anlatıyor. Ey kız kardeşimin oğlu! Urve radıyallahu an Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Hazreti Ayşe, ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki, biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını yani iki ayda üç hilali görürdük de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinde hiç ateş yakılmazdı. Ne demek bu? Yani, e, odun kullanılıyor yemek yapmak için, yemek pişmiyordu. Arka arkaya. Teyzeciğim dedi, o halde siz nasıl geçindirdiniz? Yani yemek yemiyorsunuz, aylarca yemek pişmiyor daha doğrusu. Ne yapardınız? Teyzem, iki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ensardan samal hayvanları bulunan komşuları vardı. Onlar Efendimiz'e, bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi, dedi. Bir gün, ev halkından, ekmeğin yanında katık istemiş, evde sirkeden başka hiçbir şey olmadığını öğrenince, ne buyurmuş? Kendimizi bir düşünelim. Bırakın evde yiyecek bir şey olmadığını, sadece sirkenin kaldığını. O eksik, bu eksik, Salatanın tuzu az olmuş. Fasülenin suyu fazla olmuş. Neden? Sofrada yoğurt yokmuş değil. Sadece bir katık. Karnı acıkmış. Küçük bir parça ekmek istemiş. Evde sirkeden başka bir şey yok denince, Sirke ne güzel katık. Sirke ne güzel katıktır buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine, Ayşe annemiz anlatıyor. Zaten kendisinin çok hadis-i şerif naklettiğini biliyoruz. Aile ile alakalı özellikle birçok konuyu kendisinden öğreniyoruz. Fıkıh konusunda zaten önder. Ayşe annemiz radyallahu anha naklediyor. Gündüzleri yayıp sergi olarak kullandığı bir hasırı vardı kendisinin diyor. Peygamberimiz anlatıyor aleyhisselam. Geceleri bu hasırı iki duvar arasına gerer, kendisine bir oda yapardı. Bir gün hasırın üzerine yatmıştı. Hasır ile arasında bir şey yoktu. Başının altında da lifle doldurulmuş deriden yapılma bir yastık vardı. Yanağında hasırın iz yaptığını gören o sırada Hazreti Ömer radıyallahu an ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağladığını sorunca Hazreti Ömer ey Allah'ın elçisi dedi. Kisra ve Kayser rahat bir hayat sürüyorlar. Halbuki sen Allah'ın elçisisin. Bunun üzerine buyurdu ki dünya onların ahirette bizim olsun. Razı olur musun? Yine Ebu Bürde'nin anlattığına göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir gün, Ayşe annemiz, kendilerine yünden dokunmuş, yamalı bir elbise çıkarıp gösterdi. Ve bunun, Peygamberimiz vefat ettiğinde, üzerindeki elbisesi olduğunu söyledi. Son giydiği kıyafette de, elbisede de, yamalar vardı. Peki, peki, Kumaş bulunmadığı için mi böyleydi o zaman? Değil. Fakirlikten dolayı. Etrafta bilmem hangi kumaştan üretilen kıyafetler giyilmiyor muydu? Giyiliyordu. Dünyanın bilmem hangi ülkesinden, coğrafyasından, yani orada yetişmeyen ürünler getiriliyor muydu? Getiriliyordu. Hindistan'dan, şundan, buradan türlü türlü, garip garip şeyler, Malzemeler geliyor mu baharatlar hepsi geliyordu da para yoktu. İsteseydi Allahu Teala verirdi. Haksızlığa uğrayanların en önde gelen savunucularından bir tanesiydi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını okurken belki de es geçtiğimiz en önemli yerlerden bir tanesidir. Kendisinin merhameti, cömertliği, sevgisi, nezaketi anlatılır. Ne kadar müşfik bir insan olduğu anlatılır. Ama yeri geldiğinde İslam davası için ve hak aranma ihtiyacında nasıl bir arslan kesildiği anlatılmaz. Henüz peygamber değildi. Hak ettiği halde hakkı kendisine verilmeyen hiçbir mağdur ve mazlumun, kendi kaderiyle baş başa bırakılmayacağına dair bir anlaşma yapıldı. O anlaşmaya kendisi de katıldı. Neydi o anlaşmanın adı? Hak arama. Birisi bir sıkıntıya düştü diyelim. Onun hakkını arama anlaşması yapıldı. Hıl ful fudul. Peygamber oldu. Ardından bu şerefi kızıl tüylü deve sürüsüyle dahi değişmeyeceğini. Ne demek kızıl tüylü deve? bugünün şu marka arabası, şu marka motor sikleti var ya, marka kızıl tüylü ve çok az bulunurmuş. Böyle bir örnek vermiş. Yani, yani bu mevzu benim için her şeyden daha önemli. Böyle bir oluşuma her zaman katılabileceğim demiş ve destek vermiş. 14 asır evvel bir cemiyet. Hak arama cemiyeti veya anlaşması. Evet, öyle bir zamanda yaşadı ki, kız çocuklarının ayrımcılığa tabi tutulduğu, hatta yaşama haklarının ellerinden alındığı bir zamandı. Güçlüler zayıfları eziyordu. Bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman ayıplanıyordu. Diri diri toprağa gömüldüğü de oldu. Sahabe-i Kiram efendilerimiz, o cahillik asırlarına, kendi hayatlarının cahillik dönemlerine şöyle bir göz gezdirdiklerinde geçmişe baktıklarında göz yaşlarıyla acı acı bu hatıralarını paylaşıyorlardı. Böyle bir ortamda kız çocuğunu acımasızca öldüren bir babanın Müslüman olduktan sonra gelişen o merhamet duygusunun kendisini yaşattığı o vicdan azabını peygamberimizle paylaştığını biliyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem Ben, Kızımın böyle yaptım. Şöyle benim elimden tuttu. Şöyle toprağa gömmüştüm. Dediğinde hem kendisi hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gözyaşı dökecekti. Ve Allah cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe yeniden başla buyurmuş ve bu travmalardan da onları kurtarmaya çalışmıştır. Yine Miras çok tartışıldı o zamanlar. Miras hakkından mahrum edilen bir kadına karşı işlenen suçlar, erkeğe yapılanlar gibi karşılanmamış, çoğu kez bu suçlar o zamanlar karşılıksız bırakılmıştı. Kendi iradesiyle evlilik şansı tanınmamış, kocası boşamasına rağmen başkasıyla da evlenmesine fırsat vermeyerek, üst üste kadınların mağduriyetler yaşatıldığı, bir cahiliye döneminde gelmişti. Bu mağduriyetler, İslam'ın getirdiği hak ve özgürlüklerle ortadan kalktı. Yine, zalim idarecilere karşı hakkı söylemeyi cihat kabul etti. Zalimin zulmüne engel olunarak ona yardımcı olunmasını emretti. Duyarsız, kalınmamasını emretti. Mazlumun bedduasıyla Allah Teala arasında bir perde bulunmadığından mazlumun bedduasının alınmasından korkulması gerektiğini söyledi. Ve cömertti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında öyle çok örnekleri görüyoruz ki. Hazreti Enes anlatıyor radıyallahu an. Bir kimse peygamberden iki dağ arası kadar çok sayısı sayılamayacak derecede koyun istedi istediğini adama verdi. Bunun üzerine o şahıs Kalmen'in yanına gitti. Ey Kalmiy'um dedi, Müslüman olun. Allah'a yemin ederim ki o öylesine ikramda bulunuyor ki asla fakirlikten korkmuyor." demişti. Enes radıyallahu an bazen diyor, bir kimse ancak dünyayı isteyerek Müslümanlığa girerdi. Fakat İslam'a girince artık Müslümanlık kendisine dünyadan daha sevimli gelirdi. Dünya üzerindeki her şeyden daha sevimli gelirdi, daha değerli olurdu diyor. Yine Safvan bin Ümeyye kendisinin cömertliğine duyduğu hayranlıktan dolayı Müslüman olanlardan bir tanesi. Ne oldu? Huneyn gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtıyor. O ganimet mallarından kendisine de verildi, baya bir verildi. Müslüman oldu, tabi o güne kadar kendisine insanların en sevimsizi Peygamber Efendimizken sallallahu aleyhi ve sellem itiraf etti, en sevimli gelen sensin, sonra zaten kendi aldıklarını da İslam yoluna verdi vesaire. Cömertlik birçok şeyi de beraberinde getirdi. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz radyallahu anha, Koyun kesiliyor bir yerde, ön kolundan başka o koyunun bütün etini komşularına dağıtıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve döndüğünde, koyundan diyor ne kadar kaldı? Ayşe annemiz, koyunun diyor şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı, dağıttım. Efendimiz aleyhisselam ne buyurdu? Ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır desene diyor. Üç ay yemek yemediği de oluyordu. Yemek yediği zaman da bu koyun örneğinde olduğu gibi zaten dağıtılıyordu. Kendisinin bu zarif tutumu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Şöyle ki, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşaveret. Bir kere de karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Öyle de yaptı. Karşılaştığı olumsuzluklar, kabalıklar karşısında dahi zarafetini, nazik üslubunu her zaman korudu. Bir gün yanına bir grup Yahudi geldi. Esselamu aleyke ya ebel Kasım dedi. Ne dediler? Ölüm üzerine olsun ey Kasım'ın babası. Esselamu aleyke değil. Essamu aleyke. Ya ebel Kasım dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyküm buyurdu. Yani sizin üzerinize de. Karşısındakiler hakaret etmişti. Efendimiz aleyhisselam Hakaret etmeden ne diyorsanız, sizin üzerinize de. Deyince, Ayşe annemiz, ben de diyor, onlar böyle deyince, Essam da, ezzam da, üzerinize olsun dedim. Yani, ölüm de, ayıp da, sizin üzerinize olsun dedim. Bunun üzerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beni uyardı. Ey Ayşe, çirkin sözler söyleyen bir kimse olmamalısın buyurdu. Ayşe annemiz, Söylediklerini duymadınız mı efendim? Hakaret ettiler deyince, Söylediklerini zaten ben onlara geri çevirmedim mi? Ve aleyküm dedim ya buyurdu. Nezakete bakar mısınız? Kötü şeyler söylemek, ona sövelim, buna sövelim, sisteme sövelim, sövmekle ne elimize geçti bu zamana kadar? Kahrolsun şu dedik, kahrolsun bu dedik, kahroldu mu? Harekete geçmedikten, Hayatımızda bir şeyleri değiştirmedikten sonra sembollere, klavye üzerinde yazılan çizilenlere veya slogan atmaya harcadığımız zamanı daha hayırlı işleri harcayabiliriz. Çocuklara varıncaya kadar bu zarif davranışlarından herkes nasibini aldı. Enes radıyallahu an 10 sene peygamberimizin hizmetinde bulundu. Niçin bunu böyle yaptın? Şöyle yapsaydın ya demedi. ...diye anlatıyor bize. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yüksek şahsiyeti ve insanlarla olan ilişkileri, ashab tarafından kayıt altına alındı. Ve bize kadar işte bunlar anlatıldı. Biz nereden bilecektik bunları? Söz ve davranışlarını o kadar iyi tahlil ettiler ki. Ya, tabii üzücü gelişmeler de oldu... Huneyn savaşı var demiştik ya az önce örnek verdik. Ganimet e, alındı o savaştan ele geçirilenlerden sonra bir adam yanına geldi. Vallahi dedi bu taksim yani bu dağıtma hak ve adalete uygun değil. Bu taksimde efendim Allah rızası gözetilmemiştir. Bu söz Efendimiz'e ulaştı sallallahu aleyhi ve sellem. Üzüldü. Allah ve Resulü de adaletle muamele etmezse, hiç kimse adaletle muamele etmez. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı da, sabretmişti buyurdu. Ve bu ağır ithamda bulunan kişiyi, öldürme teşebbüsünde bulunan kişilere de izin vermedi. Tabii oradakiler de galeyana geldi. Çünkü normal bir şey mi bu? Adaletli olun, Allah'tan korkun der gibi. Kime diyorsun bunu? Allah Resulü'ne söylüyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da engelledi. Kava bir davranıştı. Lakin, kötülüğe kötülükle karşılık verilmemesi gerektiğini de biliyordu. Kardeşlerim, onca şey, birkaç tane örnek değil mi? Neyi anladık? Bugün bile kendisinin yaşamından kesitler alınıp, şöyle İncelendiğinde ona gönül verenlerin hallerinin nereden nerelere geldiğini anlıyoruz. O günde, bugün de kendisine hayranız. Hayrandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir medeniyet inşa etmesinde etkileyici üslubunun yanı sıra sevgiye dayanan o insan ilişkileri, kadir şinaslığı, nezaketi, Anlayışlı olması, muhatabını dinlemesi, insanlara değer vermesi, güven vermesi, sade yaşamı, mazlumların koruyucu su olması çok etkili oldu. Ve bu sayede ilk önce sevgi ve merhamet duygusundan yoksun kalpleri imanla tanıştırdı, sonra birbiriyle kaynaştırdı. İslam kardeşliğinin en güzel örneklerini sundu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazımız, kendisine layık bir kul ve Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam, layık bir ümmet olmayı bize nasip eylemesidir. Bizler, kendisinden şefaat konusunda bu büyük günahları, hataları olan insanlar olarak bir şeyler istiyoruz ya, bir şeyleri istemek için yüzümüzün de olması lazım. Onun için de, kendisini biraz daha tanıyor olmaması lazım. İnşallah bu güzel ayı daha hayırlı bir şekilde değerlendirenlerden oluruz. Siyer okuruz. Efendim, benim vaktim olmuyor, okuyamıyorum. Eğer internet kullanıyorsanız, YouTube'da, kanalımızda da 20 bölüm halinde ses kaydı var. İster indirebilirsiniz, ister dağıtabilirsiniz e, duyması gereken kardeşlerimizi. O konuda da müsaademiz vardır. Hepinizi en emin olana emanet ediyoruz. Buyurun programımızın sonunda Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem anmış olalım. Kendisinin ismi geçtiği zaman yaptığımız gibi sonda da bizim hayatımıza bir bereket olması hasebiyle efendim buyurun Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve Nebiyina Muhammed.